Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz nasip olursa Süreyi Felak, Felak Sûresi hepimiz bilmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in son surelerinden biri. Kısa sure. Fakat içinde çok önemli tabii özler var. Peygamberimiz Aleyhisselam vesselam'ın akşamları yatacağı zaman Yatan üzerine otururdu önce, hemen yatmazdı. Önce bir ayetel kürsü, sonra bir ihlas, kulüballah, sonra bir süreyi felak, sonra süreyi nası okur Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İki avucuna üfler Peygamberimiz, sonra Peygamber bütün bedeni bunu sıvazlardı böylece. Bir kimse yatarken bunları yaparsa bir ayetel kürsü yani kişi yatmadan önce otur üzerine bunu okursa bir ayetel kürsü bir kulüb bir süreyi felak bir süreyi nasıl okursa kişi avucunu üfler bedenle üfler hatta odası üflerse kişi o kişi o o gece Allah-u Teala'nın korumasında oluyor. Bu inşallah konumuz yalnız Felak'ın suresindeki özellikler. Bu iki süreye muavvezeteyn deniyor. Muavvez tek tekil muavvezeteyn tesnih ediyor Rab'sa iki anlamına gelmiş oluyor. Allah-u Teala'ya sığınılan iki sure-i şerife. Yahudiler biliyorsunuz Asurlar zamanında Butun Nasa tarafından Kuris'e saldırıldı. Kuris'te bir tek Yahudi bırakılmadı. Çoğu öldürüldü, kesildi. Kalanları da Babil'e esir olarak götürdüler. Babililer sihir büyü yapmada, Gerçekten yani müteassıs demeyeyim de, yani becerildiği kişilerdi. Sihir sirbi yapmada, Babil'liler. İşte Yahudiler, İsrailoğulları esir olarak Babil'e gittikleri zaman, orada Babil'lilerden sihir yapmasını biraz öğrendiler o zamanlar. Medine'de bulunan Yahudiler de peygamalı peygamberimiz Alişemad eteri Medine'ye gelince peygamberimize öyle sihir bir yaptılar. Bu tabii büyük etkisi şudur. İnsana bir bir ağırlık yapar insanda bedene bir ağırlık falan yapar, bir şey yapar insan yapar kişi de. Demek ki peygamber de olsa kişi nasıl ki peygambere de güneş çarpabiliyor hava çarpabiliyor e peygamber de eline bıçak kaçınca kesiliyor kan akıyorsa tabi bunlar bir adetullah denir bunlara peygambemize de biraz rahatsızlandı bunun üzerine cebbi arasından gelip peygamberimize bu iki sure-i şerifeyi sure-i felak, sure-i nas o zaman peygambeze getirdi ve peygambeze haber verdi. Ya Resulallah işte filan Yahudül Lübeyd'in iki kızı sana ya yap, büyü yaptılar. Yani bir ipe üfleyip on bir yapmışlar. Bu kuyuya da bu ipi de bağlı ipi de bir kuyunun içinde taşın altına koymuşlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Talih ile Hazreti Talha'yı Hazreti Zübeyir'i okuya gönderdi. Kuyunun suyu boşaltıldı. Altındaki taşın altından bu ip çıkarıldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu iki süreyi okup o düğümü çözdü. Tabi şey kalmadı. İşte bu iki süre gelikten sonra artık büyüğün hükmü kalmadı muhteremden bakınız. Bunlar şimdi. Hükmü kalmadı. Yani bir kişi akşam yatarken bu iki sürü okursa o kişiye o gece inşallah gelecek anlamında hiçbir şeyden zarar gelmez. Yine bir kişi sabahtan sabah namazı mütakip kişi bunları okursa o kişi akşama yatıncaya kadar da o kişiye hiçbir şerden zarar gelme muhteremler. Yine büyü deyince biraz da bunu açıklayayım inşallah. O zamanlar büyü yapmasını bilenler vardı muhteremler. O zamanlar vardı. Bu büyüğün aslı İdris aleyhisselam zamanında başlamış. Ta çok binler yıl geçmişi var. O zaman başlamış. O zamanki insanlar yıldızdan bazı yıldızların bazı esrarına vakf olmuşlar. Mesela bugün bilim vardır, astronomi ilmi diye. Bu tabi bugün yetersiz kalıyor da bir de astrofizik diye bir bilim çıktı böylece. İşte onların ilmi de bu astrofiziğe giriyordu. Yani yıldızların etkileri, yıldızların büyüklüğü, dönüşü değil de, o astronomiye giriyor. Astrofizik, onların fiziki etkileri. İbis Aleyhisselam'ın zamanında bazı kişiler bu yıldızların bazı esrarına vakıf olmuşlar. Hangi gece, hangi yıldızın etkisine kalıyor dünyaya, tam o yüreğe bakıyor. Sonra Hangi yıldızlar bir araya gelince bir şekil oluşturunca o şekilde insanı ne gibi etkiliyor? Bu sıra vakfı olmuşlar. Sonra ne yapmışlar? İşte o yıldızların şekillerini geometrik olarak üçgen üçgen bu şekilde onları yapmışlar. Bir de o zamanki sülyani dili üzerine o dil üzerine o zamanki yazı ile yani çivi yazısıyla onun yazıyla bazı efsumlar dua değil bazı efsumlar yazmışlar tabi her şeyin bir zahiri bahtine vardır bazısı ulaşmışlar yani bir şeyleri olabiliyormuş o zamanlar oluyormuş zaman büyü günümüze gelince onların o zaman yazdığı büyük kitapları tabi bunlar Elde ele gelmiş. Elle yazma. O şekiller, o çivi yazıları, karamaşık o şekiller yazılar. Günümüze kadar bunların bahsi gelmiş ama elde dolaşa dolaşa. Yani biri birinden kitabı almış, ben bunu yazayım. Tabi yazarken şekil değişmiş, yanlışlık olmuş böyle şey. Binlerce yıl içerisinde Bunlara böyle şekilleri değişe değişe, bozula bozula, anlamı hepsi gitmiş bunların. O için günümüze muhteremler, yani inanın ki bir yapıcı insan yoktur yeryüzünde, yapılamaz yana günümüzde. Sıra bunda şartları da var, onları biraz çıkarım inşallah. Şimdi gelelim inşallah mübarek Sûre-i Şerife'nin anlamını inşallah kısırmaya çalışalım. es seyn Bismillah. Kul ean birabil felak. Allah ta'ala buyuruyor. Önce kul. Kul, Habibim söyle. Allah emrediyor. Şimdi bir insan bunu kul diye okurken, Allah'ın emriyle okumuş oluyor. Etkisi daha fazla oluyor. Oluyor bunun. Yani bir insan burada kul demeden, emzideye başlarsa etkili olmuyor şöyle diyelim mesela bir insan etkisi yok yetkisi yok makim mevki görevi yok kişiye kendilerinden bir şey söylüyor ortaya çıkar onu kimse dinlemez ama etkili yetkili e, görevli bir kişi icabında bir söz söyler bir emir der hem yerine getirilir. Mesela trafik, durur bir yerde israrcı durduruyor. Dağ başında icabını durdurabiliyor. E yetkisi var, şutubosu var. Şimdi bir insan da bu şekilde kulle başlayınca Allah kişiye emrediyor, izin veriyor. Kulun benim adımda oku diyor yani. O anlama geliyor. Onun için çok önemli bu kulle önemli. Kul. Söyle. Tabi ilk emir peygamberimize Rehimez, Meylan böyle oku söyle. Elmizi ben sığınıyorum burada. Elmizi ben sığınıyorum. Kime birabil felak? Felakın rabbine. Felakın rabbine. Felak sözlük olarak yarılma, ayrılma anlamına gelir. Yaran ayıran, bölen Rabbin Rabb'e sığınıyorum. Yani Allah sığınıyorum. Burada Rab ismi geliyor. Çünkü terbiye eder, yaratan mürebbi Allah'ın Rab ismini olduğu için burada böyle geliyor. Peki buradaki yarılma, anlama, ayrılma ne, nedir bu acaba? Müfessiren tabi ittifakı ile Peygamberden gelen bütün bu delilere binaen Tanrı yerinin ağırması gece ile gündüzün birbirine ayrılması başka bir deyimle nur zulmetin birbirinden ayrılması biliyorsunuz Türkçe'mizde Tanrı yeri denir doğuda güneşin doğudu yerde ufukta Güneş doğmadan evvel bir beyazlık belirir orada. Beyazlık belirir. Buna fecri sadık. Türkçe tan yeri Arapça feci denir, fecir. Hatta Arapça sabah namazına da salatül fecir denir. Feci namaz denir. Doğuda önce bir beyazlık belirir. Buna ilkine Fecri kazib deniyor. Yalancı fezi denir, fecri deniyor. Doğru ufukta fakat bu gökyüzüne doğru yani yere doğru değil fark değil, gökyüzüne doğru imsa vakti önce yani az önce bir beyazlık nokta şeklinde uzunlamasına beyazlık olur gökyüzünde biraz sonra bu kaybolur yine karanlık olur. Onlar az sonra ufukta tam yeri yakın olarak önce bir nokta şeklinde başlar, sonra bir uzamaya başlar, sonra genişlemeye başlar. Bir beyazlık. işte buna fecr-i sadık deniyor. Peki allah Teala niye buna yemin ediyor acaba? Önemli mu kadar bu? Önemli muhteremler. Fecr i sadıkla beraber oruca başlanıyor artık. Yemeği bitiyor. Yaz namazın vakti çıkıyor. Biti namazın vakti çıkıyor. Sabah namazın vakti başlıyor. Orada. Feri sağlıkta. Yani güneş tabii önce yeri altında olmuş oluyor. Demek güneş güneşin üst kenarı. Yani doğu tarafı düz olsa, deniz gibi olsa, güneşin üst kenarı göründüğü anda Buna güneş dolduğu deniyor. O zaman da sabah namazın vakti çıkıyor. Bakın kıtalarında. Demek ki feci sadıkta feci sadıkta sabah namazın vakti başlıyor. Yatsı vakti çıkıyor. Orucu başlama zamanı başlıyor. imsak başlıyor. Güneş doğduğu anda doğduğunuz olsa güneşin üst kenarı göründüğü anda ama Göz çıplak görecek bunu. Çünkü güneş sekiz dakika önce doğar. Işıyanca o zaman bize geliyor. Geliyor. Ama bunu göz göremez. Takvime bunu ayarlanmıştır. Demek ki çıplak gözle doğuda güneşin üst kenarı göründüğü anda artı sabah zamaktı biter. Sonra kılınca olur? kaza kalmış oluyor. kaza kalmış oluyor. Çünkü bu felakın daha ne anlamları var muhteremler çok anlamları var yani tasavvufi evliya katında da bu anlamları var biri şu adem vücut faslı deniyor buna yani yok ki bu alemler her şey bir yokluk alemiydi her şey yerler gökler yoktu tabi bizler yoktuk her şey bir yokluk aleminde idik sonra Elhamdülillah'ın ile bu aleme geçtik. Ayrıca bu vakit bir de değerli bir zaman. da hastalar için muhtemelen hastalar için. Şimdi düşünün ki bir hasta gece uyuyamıyor. Acısı var, ızdırabı var, uykusu kaçmış, sinir sistemin bozulmuş, başta kazan gibi şişmiş, gözleri şişmiş, ama uyuyamıyor da, ızrabı var. Bu hasta ne istiyor? Ah bir sabah olsa der böylece. Sabah bekler. Sabah karşı da, hastaların hem hemen hepsine, Allah'a bir sağlık verir muhtemelen. Hepsine böylece. Bu neden kalıyor bu şekilde böylece? Tefsir-i Kebir'de şöyle buyuruyor, Tefsir-i Kebir'de, Yusuf Aleyhisselam Hazretleri'ni ağabeyleri Kuyu attıkları zaman susuz kuyumuş. Çöl kuyuları çok ama çok derin olur, karanlık olur, dibi görünmez. Aleyhisselamı kuyu attıkları zaman tabi çok derin kuyu. Kuyuya düşünce iki dizi Yusuf aleyhisselamın kuyun altındaki bir taşa çarpmış iki dizi birden beler. kaç metre kuyu. Hızla düşünce diz üstüne gelmiş. İkisi taşla çarpmış. Tabi Yusuf aleyhisselam henüz daha çocuk. Yaşlarında o anda. Muazzam acı ızdırap kendisinde. Dailme ızdırabına. Ama tabi şikayet etmiyor hiç. Gece olmayı bir türlü. Kuyudan yukarısını görüyor. Karanlığını tabi görüyor. Abi ah sabah olsa. Yani sanki geçti hası öyle geliyor kendisine. Sabaha karşı siyer vaktinde... Cebade Selam onu ziyarete geldi. Dedi ki, ya Yusuf çok zrabın var galiba. E var ya galiba biraz. Ya e Allah dua et. Ben Amin diyeyim. Bir bir şey bir durdu da utanıyorum Rabbim derdi de. utanıyorsun? Ebin Rabbim de görüyor mu? Görüyor. Hani biliyor mu? Biliyor. E Ramdirense kendisi verirdi bana. Sanki o bilmiyor mu ben bir şey ama utanıyorum dedi. Cebrahsallam dayanamanın ızdırabına. Dedi ki Yusuf dedi peki sen dua etmiyorsun dedi. Ben bir şeye dua ediyorum şu anda. Sen amider amin der misin? E sen de ona amin derim dedi. Cebrahsallam elini kaldırdı. Ya Rabbi ne olur Rabbim. Yusuf ona şifa ver dedi. O tabi söz verdiği için amin dedi. Hemen o anda Yusuf'un şifa buldu. Hiç bir ağrısızlık kalmadı. ayakları normalleşti. Yüzü Aleyhisselam baktı ki şifa bulduk, ayak kalktı, yol kuyun dibinde. Dedi ki Cebrail ama Ya Cebrail şimdi beni bir dua edeceğim. Sen bunu amin der misin? Diyeceğim. O da açtı Yarabbi. Ya Rabbi ne kadar hasta kulların varsa şu anda ve gelecekte. Onlara Ya Rabbi şu an, şu zaman için onlara şifa ver Ya Rabbi. dua etti. İşte bakın Mutem cemaatimiz yani bu tecrübe herkes bunu bilirler ne kadar hasta varsa hastaların ne olursuz rabı olursa olsun böylece ne varsa hastaların hepsine yüzde yüz sabah karşı Allah bir afiyet verir bu yaman hasta sabah karşı bir dalay ver tatlı yüke dalay verir diyeceğiz ısrabı diner heç Yusuf Aleyhisselam'ın duası Zebla amin demesi ile. Bir de şöyle buyuruyor yani müfessilere sabah vakti yani tan yerin ağırması artık dünyada aydınlanın başlaması insanlara kıyameti hatırlatır. Hatırlanması lazım diyor kıyametin buyuruyor böylece. Hatırlanması lazım diyor. Gece ne oldu? Gece bir nevi kıyamet koptu. Herkes öldü, kıyamet koptu. Herkes sanki kabrinde. Hayvanlar da, tabi gece hayvanlar başka. Gündüz ki hayvanların her biri yuvasına çekilir, kuşu, kurdu yuvasına çekilir, insanların yine çekilirler? Bir nevi bütün alem berze hayatında, herkes sanki kabir aleminde Herkes. Sabah oldu mu ne oluyor şimdi? Sabah oldu işte? Vel vasü badem oluyor. Yeniden bir hayat başlıyor. Yine hayat başlıyor. Yeni bir gün doğuyor. Yani dünya bitti, kıyamet koptu gibi. Şimdi şöyle bir müfessire buyuruyorlar muhteremler. Peygamberimizin hada şeviriyle şöyle buyuruyorlar. Buyuruyor Aleyhisselam temutu Temutune kema te'inşün. Nasıl yaşarsanız, öylece ölürsünüz Peygamberimiz. Ve tüb'asüyle kema temutu. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, nasıl ölürseniz, hangi hal ölürseniz, o halde de kabirden kaldırılacaksınız. Bakın. Şimdi dünyada bunu örnek şekilde, bir insan yaptığı akşam, bir hasılı var, bir şeyi var, derdi var, şusu var, busu var, neyi varsa var. Kalktı zamanlar, ayet dert, onu haber kalkıyor. Gözü görmüyor, kalktı, yine gözü görmüyor. Fakir kalktı, yine fakir kalktı. E, öbürü özel arabasına binler, öbürü başka bir şey binler, öbürü dolmuşta binler, öbürü yürür, öbürü yürüyemezler. İşle, mahşer öyle olacak. Her insan hangi halde ölürse ölürsek, o halde kalkacağız. Kalkacağız. Adam Allah korusun içki aleminde ölmüş. Alkolik. alkol komasına girdi. Ya da arabada bir trafik kazası oldu ki ya aşırı alkollü. Trafik kazası oldu. alkollü öldü. Mahşer günü Aynen öldüğü şekilde kalkacak. Alkollü kalkacak, kalkacak mıdır? Öyle kalkacak tabii. O da 70 şehit verdik bu katta. 70 şehit verdik. Şehitler ama paramparça. Gözleri oyulmuş, kalkları kesilmiş, yani müşrikler, canavarlar o kadar vahşice hareket ettiler. Kanlar içsin şehitler. Soru sahabeler Yarışır Allah. Bunları yıkayacağız mı? Peki, hayır hayır hayır. Peki. Yıkama icaz. Bunlar mahşere, mahşere bunlar böyle kalkacaklar. Kanı içinde kalkacaklar. Kalkacaklar. Onlar Rabb'im soracak. Melekler şey biliyor. onlara mı soracak? Kulum ne büyüsün başının kan içerisinde? Hani eliniz, kolunuz, kulağınız ne olur sizlere? Diyor ki bunlar ya Rabbi sır senin zan için. Din için böyle yaptık diyecek. Tabir Mevlem onlara orada yeni beden saat verecek. Derimler. Demek ki her gün, her sabah yatağımızdan kalkarken bunu da hatırlayalım. Her yeni gün yeni bir alem mahşeri kurulmuş. Mahşeri kurulmuş, mizana hesap başına gidiyoruz. Şimdi, bu mücad-ı kerime. Mevlam buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Kul enzi birabil felak. Kulum, söyle Mevlam buyuruyor, felakın Rabbine sığınırım. Bu dünyayı döndüren, güneşi döndüren, geceyi, günüzü yaratan ve kulların âreti hatırlaması için de bize Mevlam uyku vermişmiş yani uyku ver her gece karanlık basıyor uyku veriyor İşte bundan sonra başvurulur sığınmaya min şerimâ halak min şerimâ halak yaratılan varlıkların şerrinden Allah burada şimdi sığınıyoruz neden ama min şerri şerlerinden bakınız Ma halak ne kadar ma halak varsa ne kadar adılan varlık varsa bunların şerinden allah Teala'ya sığınıyoruz şimdi şer ve hayır vardır iki şey vardır hayır alemi meleküt alemi gayıp alemi cennette yalnız yalnız hayır var orada işte melekler. Melekler, meleküten melekler. Meleklerin her biri onlar saf yüzde yüz yalnız hayırdır. Hiçbir melekten kimseye zarar gelmez. Bizim ruhlarımız aslında melekler gibidir. Alemi emirden ruhlarımız oradandır. Eğer bizim de ruhsal yönümüz dünyada çalışarak, nefse i aşarsa, bedene hakim olursa, işte o zaman kişi zaten buna, o kişi evliya deniyor. Demek ki ne kadar evliya varsa, peygamber varsa, onların da her biri melek gibidir. Ondan kimseye katiyen zarar gelmez, şer dokunmaz. Bir de cennet var, cennet. Cennette yalnız hayır, cennet muhteşemler. Yani cennette, zerre kadar şer yok cennette. Cennette ne gece var, ne soğuk var, ne açlıcak var, ne de cennette bir küçük sivrisinek var, ne de müklop var cennette. Hayır. İşte bu şer ve hayır alemi mülk denen madde aleminde var. Madde aleminde ne varsa her şeyde hayır da var, şer de var. Mesela güneş onu yaşayemeyiz. Ama güneşin şerri de var ya. Çarpıyor insanlara da. Hasta ediyor. Demek ki bizler min şerri halak derken güneşin şerri Allah'a sırmış oluyor. Mütevimler. Hava tabakası olması yaşayemeyiz. Ama hava da çarpıyor. İcabında bacıları çatır uçuruyor. Fırtına dönüştüğü hava odanın şerri işte. bakın. Su. E, suzu yaşayemeyiz. Ama suda bazen oluyor bizlere. Sel geliyor, şu oluyor, bu oluyor. İnsan suda boğuluyor. Bakın demek ki her şeyin bir şerri var. Bunu okuyunca kul yapıyor? Güneş'in de şerinden, ayın da şerinden, yıldızların şerinden, havanın şerinden, suyun şerinden. Hatta gıdalar, gıdalar mesela. Bazı gıdalar zararlı. İnsan bazı şeyi yiyor, sevip yiyor. Ama sonra ne görüyor. Ya tansiyona zarar verdi, kalbe zarar verdi, şeker yükseldi, şu oldu, bu oldu. Demek ki her şeyin bir zararı var muhtemelen. Hatta bakın, vitaminler bir bedene lazım, ama çok olmalı da zarar ediyorsun, öyle kimseye. Ben bir incelediğim bir şey de, yani şeye baktım, D vitamina baktım muhtemelen baktınız, D vitamina noksan olsa, kemikleri zayıflıyor. Yani hele çürük, rastin veren çürük, kemik tutmuyor, tabi yaşlı olsa kemik erimesi oluyor, kim zayıfı oluyor, eğer noksa olsa D vitamini. Fazla olsa ne oluyor bakınız? Daha zararlı bu senden. Kanla kansiyonu çoğalıyor böylece. İstahar, kusma, iştahsızlık baş döndürmesi, şuur kaybı insan ölüme götürebiliyor bakın fazla olsa böylece. Bakın vitamin de alınması gerekiyor, fazla alımı on Onunla zararlı oluyor böylece. Yani şerir oluyor böylece. Her şeyin şeri var. İşte bu okuyordu burada. burada Minşerime halak. Her şeyin şerinden Allah Teala'ya sığınıyoruz. Ve minşerri gasiykin izave kab. I. Ve minşerri gasiykin gasiy gece. Gecenin şerinden Gecenin şerinden ida ve kabı her tarafı karanlık kapladığı zaman akşamdan tayyen kapanmıyor karanlık çünkü doğuda batıda kırmızılık beyazlık oluyor bir zaman devam ediyor ondan sonra karanlık bastırıyor demek ki karanlık bastırdığı her şeyi kapladığı zaman gecenin de şerinden Allah Teala'ya sığınıyoruz ne var gecede? Allah'a teren koyu bir denge, düzen kanunu var mı terenler? Nereye baksak, bu kanunun çalışıyor bakınız. Rabbim bazı varlıkları gündüz kenara çekiyor. Bazı varlıklar. Kimi yer altına gidiyor, kimi oraya siniyor, kimi oraya siniyor. Yani ışığı onların tamiri yok. Cinler de bunu gibi. Cinler de bunu gibi böylece. Işık olan yere cinler de gelemiyorlar. Onlar rahatsız oluyor cinler de. Işığa gelemiyorlar da. Hatta bir kişi mesela cinli bir şey olsun, hemen yaksın ışıkları, hiçbir şey kalmaz. Bence. Işığa gelebilir, rahatsız onlar bu şekilde. Allah'ın koyduğu bir denge düzen kanunu var bu şekilde. Bence. Bazı varlıklar karanlığa gelemezler. Karanlık oldu mu, hem onları kaybolurlar. Mesela karasinek baktığımda. Karasinek. Ak gece ışığı söndürdük mü, karasinek, kayboluyor muhtemelen. Sivrisinek, aksine bakın, aksine. Sivrisine, ışığa gelmez, ışık söndü mü, o meydana çıkıyor bak muhtemelen. Allah'ın koruyuna bakın, denge dizeni var bu Bunda bir şey vardı, bunu iyi bilir muhtemelen, onu daha iyi bilir tabi. Asit bas dengesi var bunda şimdi böylece. Şimdi mesela bir hamam böceği vardı biliyorsun, kara böcek. Şimdi insan berek de bazen gezmeye de, evine gelir kişi, bir kişinin yaka bakar ki, o kara kara böcekler. Karanlıklar dışarı çıkmışlar hepsi de böyle. Işığı işte. yaktığın anda, oluyor ve kalır onlar böylece. Neden? Bas hali deniyor, uyuşur. Böyle. O anda bas hali oluyor bunlar da, kanında hemen uyuşma olur, uyuşma. Uyuşur, oluyor bir kalır böylece. Yani, Hangi varlık, cin olsun, hayvan olsun, ne olursa olsun böyle, hangi varlık ışığa dayanamıyorsa, ışık yandığı anda o baz oluyor, baz. uyuşuyor yere böyle, uyuşlu kalıyor, kaçamaz bir demire böyle. Ancak bir zamansa kendine gelir işte. Hangi varlık da ışığa geliyorsa, o da karantaya baz oluyor. Uyuşu yere de, uyuşuyor yere uyuşuyor. Peki insan neye geliyor Müslimler? İnsan da güneş doğarken baz oluyor, baz. Yani uyuşuyor insanlar böylece. Tembel miskinleşiyor. Bu için insanların mutlaka güneş doğmadan önce kalkması gerekiyor. Eğer bir insan uyusa, üzerine güneş doğdu mu, o da uyuşuyor, baz haline dönüşüyor, miskinleşir gözü şişer, başı ağrır, tembelleşir, ağırlaşır böyle, böyle zoraki kalkar, gözü aşağı falan kalkamaz şey. Ama gün doğmaya böyle kalkarsa, hafif hafif kalkar. Hafif kalkar. Bakın, dinimizde ne varsa, hem tıbbi aşıdan, salık aşısından, her aşıdan, hep bizim aslında. Bir de, Biliyorsunuz Allah korusun Hırsızlar vardı, hırsızlar var mütevveller. Onlarla gidecekler çıkarlar mi medeniyet çıkarlar bence. İşte bir insan bu sureyi felakı, tabii diğer ayet-i kerimelerle beraber okursa yatmadan önce o kişinin evine o gece hırsız da gelemez, gelemez. Evet okudum ama gele geliyor, okuyamamışız. Suç bizden orta. Kabad bizde varış. Yani o eve ne cin gelebilir ne büyü gelebilir. O eve hatta zararlı mahluk da gelemez bakınız muhtemelen. Gelemez bu şekilde. Bir insan mesela dışarı geri gitti. E gece kalması gerekti dışarıda açıkta kalması gerekti. Ama etrafta yılan da olabilir, akrep de olabilir, başka zararlı haşere da olabilir. Bu kişi ne yapacak? İşte bu kişi ayet-i kürsü, ihlas, felak nasıl okusun? üflesi üzerine hatta dilerse bir daire çizer. Elemi çubuk aldı eline bu şekilde. Bunları okuyarak, okurken ama okurken bir daire çizer, içine girer. Hiçbir zararlı haşrat mahluk o daire içine giremez. Allah izin vermem, yani izin vermem bu şekilde. İzin bu şekilde. Bakın her şeyin bir değil mi? Nasıl tank savağı, uçak savarı varsa... Böyle şey cin savarı da var... Böyle hayvanın şerinin savarı da var böylece. Ayetler var bunda bu şekilde var böylece. Şimdi biliyorsunuz... Tank savarı var. Ateş ediyor ama tanka vuramıyor. Ya tankı delemiyor. Neye delemiyor? Demek ki biraz zayıf gelir bak değil mi? Zayıf gelir böylece. Uçak savarı ateş ediyor... Ya uçak yükselte geliyor ona ulaşamıyor menzili kısa ya da zahir geliyor ama demek ki daha üstünü yaptı mı vurabilir muhtemelen okuma bunun gibi bakılır bence peygamberimize alisem hazretlerine bu iki sure gelten sonra peygamberimiz başka her şey bırakmış hep bunu okumuş bunu okum, yeter neden bu sure bu ayet bu Allah indiriyor bunu ve Allah ta'ala bizi emir ediyor kul Böyle deyim, meclis koruyor Mevla buyuruyor bu şekilde. Böyle böyle buyuruyor. Tabi bir de şu var muhteremler. Mesela Allah korusun, akşeyi yemen yedik. Üzerine de bir takım Ki bazen şüpheli de. Ne oldu bilmiyoruz mesela. E kişi bunları içerse tabi yediğimizde, içtiğimizde haram maramda karışırsa ya da paramız helal değilse, haram para alırsak içimizde haram lokma varken de duvar da kabul olmuyor muhteremler. Hazret-i Sa'd Hazretleri Haş'ın Beşer'den Peygamber dua yalvardı. Ya Resulallah, Allah, Allah'a dua et de Allah benim duamı kabul etsin. Peygamber şey buyurdu temiz ye, helal kablosun olsun buyurdu. Temiz ye, helal kablosun duan kabl olsun buyurdu muhtemelenler. Ve min şerri nefasati fil ukad. Dördüncü ayet-i beş ayet-i kerime. Ve min şerri nefasat nefesin çoğulu üfürücülerin şerinden üfürücülük bunun şerinden Allah Teala'ya sığınma şimdi biraz daha az bunu durayım bir üfürücülük üfürücülük efsun denir ki Kur'an dışında anlamı bilinmeyen bazı kelimeler tekrarlanır bunlara efsun deniyor bunlara. Üfürme. Üçü üfürme. Peki bunun etkisi olur mu acaba? Esten dediğim gibi varmış. Yani üfürücü, büyücü varmış. Şimdi büyücülük şekilde azı cemaatimiz normal bir insan istediği kadar büyü yapmak istesin. Hatta bilse de yapamaz tutmaz. Büyü tutması için büyücü olmak ayrı mesele bakınız. Büyücülük yani psikolojik bir al. Büyücülük. Büyü yapacak olan kişinin önce Allah korusun imandan dışına çıkması gerekiyor. İmanla çıkması gerekiyor. Habis ruh deniyor böyle. Yani gayet pis ruhlara, cinlerin en pislerine karışması gerekiyor. Sonra hayvanı gıda yemeyecek, zayıflayacak, yalnız kalacak, en aşağı kırk gün müharda kalacak, bu gibi böyle hallerin başına geçecek, çeşitli bir baştan bu haller gelecek, ondan sonra da insandan kopacak, bildiği bir şeyi aklını, vehmini, hayalini bütün şeyine verirat ederek kime bir yapmak istiyorsa onu aklı önüne getirecek uzun zamanla uğraşacak yani böyle ağır şartları var. Bir de bunun zamanlaması meselesi var böylece. Hangi ruhun hangi zamanı vardır böyle? Yani bu, uzun meselede bunlar. Bunun için emin olun bakın günümüzde buradan yüzden bir şekilde böylece. Ama buna rağmen bakın buna rağmen bir kişi Allah'ın izniyle bunu okudu mu akşam sabah Allah'ın izniyle de kesinlikle, kesinlikle o kişiye bir ulaşmaktır. Ulaşmak böylece. Kim ne yaparsa yapsın böyle. Yani ehil olsa bunu yapmaya kalsalar bu Allah kişi Allah'a tanem ona bir şey olmaz. Şimdi son ayeti günü inşallah beş tane kerime şerri hasidin iza hased ve şerri hasidin hased edicinin şerrinden buradaki hased ismi fail hased edenin şerrinden ne zaman? iza hased hasedi yaptığı zaman onun şerrinden allah Teala'ya sığınıyoruz. Peki bu hased edenin hasret ettiği zaman onun bir şerri var mı? Ondan karşıya bir zarar dokunur mu? Eğer dokunmayacak olsaydı Allah bizim emretmez bak muhtemelen. Der. Demek ki bir kişinin hasret edicileri varsa ki herkesin vardır. Herkesin vardır. Bir kişiye hasret edicileri o kişiye hasret ettikleri zaman yani hasret yaptıkları zaman Ondan bu tür kişiye bir zarar gelebiliyor. Gelebiliyor. Ama kişi bunu okuyunca, o kişi Allah'ın korumasına giriyor. Şimdi günümüzde, ben şaşırıyorum bazı kişilere, her şeyin en iyisi bende olsun diyenler var. Tabi genelde, hanımların tabi hepsi değil de, yani genellemede hanımlar bu işte biraz daha ileri gidiyorlar hanımlar. Yani dünya sevgisi biraz daha fazla oluyor. İşte koltuğu var, yok daha bize bir şey çıkmış, moda çıkmış. Onu alalım. Halı üstüne halı, efendim perde üstüne perde, tür üstüne tür, kaşığı beğenmeyi taba beğenmeyiz. Peki bu ne oluyor? Bakın muhteremler. Şimdi bir kadın diyelim. bunun açıldı böylece bütçesini zorlayarak artık hac bu tahsitle mahsitle evini şeklin değiştirdi. En konforlu eşyayı da aldı. Hepsi bunları yaptı. Peki rahat etti, huzur buldu mu? Bulamaz. Bulamam Oraya gelen komşularının, dostların, yakınlarının Emir olun, tabi Allah bir de, en aşağı %90'ı onu kıskanır, çekemez. Çekemez. Ona hasretli gözüyle bakar. Yani çekememezlik, kısaçla gözüyle bakar. şey eşya, o göze bakar. Peki ne oluyor? İşte evde bir sıkıntı olur. Hatta bakın muhteremler, yani insanlar ne kadar aciz, gafil, zavallı insanlar. Mesela bir bayan, bir bayan, kız hanım olsun tabi evli olsun açık saçı dışarı çıkıyor kendisine çok çekici bir şeyle giyinmiş açık saçı çıkıyor çok cazibeli, çekici bir kıyafete çıkmış dışarıya yani bakılsın da işliyor kendisine böyle şey. peki ne oluyor bakılınca ona bakanlar bir kadın bile kadına baksa ona haset eder, çekermez onu da. ona haset gözüyle bakar Erkek ona haset gözüyle bakar ya da cinsel o hayvansal göze bakar. Peki ne oluyor? Bakın, o hanım ev, eve dönünce of be, işim bir sıkıldı bir, bir bunaldım der muhteremler. Bak muhteremler, yemedim vallahi muhteremler, o hanım bundan zarar görüşü ablice. Ona, kimse ona aferin yaptın demez muhterem. Kim demez o bu şekilde ablice. Ona bak, ona cinsel göze bakar, hasete bakar, kısancıda bakar. Bu bakışta, bu gözleri, o kişi bunlara kaldıramaz. Kaldıramazlar. Gözden gelen şua var ya, kötü bakıştaki şua, insanın ta kalbi içine gider bu beleşe. Nasıl bazı ışınlar var, şualar var, lazer ışınları var, kalbin içine giriyorsa, gözden gelen şua, kalbinin ta içine, değil, içine geçiyor. İçine geçiyor bu şekilde beleşe. Zavallı kadıncağız berbere gider, saçını yaptırır. Efendim gayet renkli şeyler giyer, kısa giyer, şeffaf giyer, dışarı çıkar. Ama eve gelir. Ay işte başım ağrıyor, başım çaklıyor, içimde bir sıkıntı var, bir darlık var. Bak bu müteremler. Eski insan ne haberlarmış? Ne demişler eski insanlar? Zen sen bil, içindekiniz demiş bilimiz yani aldığın şeyi parada da kimseye gösterme bak. Onu sen mi demiş bu şekilde? Aynı şekilde yiyeceği bir gıda maddesi bile açıkta getirirsen, açıkta getirirsen, tabunu alamayan, malamayan vardır, şu vardır, bu vardır, fakir vardır, alabilir, kıskan da vardır. Onda kalan gözler bile yen kişiye zarar veriyor muhtemelen. O bile zarar veriyor böyle şey. Bunun için Demek ki tabi genelde hanımlarımızda muhteremler elden geldiği kadar sadeli tercih etsinler sadeli tercih etsinler efendim. yani konfor lüksü değil gösterişi değil duyuyorum öyle hanım var belki 20 tane elbisesi var gardırobunda efendim, yakını bir nişan olacakmış da yeni bir kıyafet 20 tane var onları gidip gördüler olmaz değil mi ya? Olmaz mı? Peygamber kızı Fatma anamızın kaç tane yamısı var üzerinde? Kaç yama şeyge geliyor Fatma Peygamber kızı. Güzel yani ne oluyor az yemaatimiz bu şekilde? Demek ki bakınız insanlar bir şey yaptığınız zannediyorlar. Zannediyorlar kişiler. Onda göz kaldı mı? Göz kaldı mı? Hem insana zarar verir hem de eşeğe de zarar verir. Araba da bunun gibi arabada Araba da bunun gibi. Kişi artık illa en lüks araba alacağım böyle. Ki o çevrede daha mis örneği yok. İlk alıyor, bir araba alıyor. Ona da göz kalır muhtemelen. Göz kalır. Hiç akla gelmeyen yerde başına bir şey gelir bu şekilde. Bence. Demek ki bu şekilde bir olay var muhtemelen. Yani hasedenin hasedi, geçerli oluyor, tutabiliyor, zarar verebiliyor. Zarar verebiliyor. İşte günümüzde huzursuzluk, bunalım, sıkıntıların da kaynağının temeline de uyatıyor muhtemelen. Uyartıyor. İnşallah, Haftaya benler izin verse inşallah, Nas suresi, inşallah, Kur'an-ı son suresi, da bize Mevlam şeytan Allah sığınmaya emrediyor şeytandan. Yani şeytan kişi nasıl kandırabiliyor. Şeytan nedir? Nasıl bizi kandırabiliyor? Ne bu şeytan? Göz görmüyor ama bizi kandıraya muhtemelidir. Kandırır bizi, Allah korusun muhaldece. Ahtı inşallah. illa telâhu